Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Merhaba ben Didem Gürzap. Merhaba ben Kerem Doğan. Günaydın. Evet Efendim e, Zihinsel süreçlerin alt Sözcüklerine devam ediyoruz Karakter e, ve onun e, Eş anlamlısı yakın anlamlısı arka, karakter, <gülüyor> karakter ve, arkadaşları. ve arkadaşlarıyla e, Aslında hala e, Etimolojik sözlükler Köken ve anlam bilgisini bitiremediğimize i̇yi iyi inanamıyorum. Yani. i̇nanamıyorum Ben bitiremedim değil mi <gülüyor> evet. Çok kaynak var ne yapacaksın <gülüyor> Efendim e, Bugün ki evet e, bir kere daha Ha, e, hatırlıyorum isimlerini e, Serli Tümer'e Desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz Açık Radyo adına da Efendim ben de sosyal medya hesaplarımızı Atlatalım Buyurunuz. atlatayım. Kanunsuzlu Gireş gmail adresimiz var e, Instagram adresimiz var Efendim e, Bir de Twitter adresimiz var aktif olarak kullanıyoruz Oradan dinleyicilerimiz e, Burada da paylaşamadığımız Bazı bilgilere de ulaşabilirler E, ve de podcastlerimize de ulaşabilirler. Aynı zamanda Açık Radyo'nun sayfasından da ulaşabilirler. Bir tek bize değil, bütün Açık Radyo programlarını rahat rahat geç, geçmişiyle birlikte... istedikleri zaman, istedikleri yerde dinleyebilirler. Evet, geçmişiyle birlikte. Efendim, evet. pazartesi günü on buçukta dolu oluyorum diyenleri kabul etmiyoruz. Ben hiç, sen kabul etmiyoruz. Ben hiç kabul etmiyorum. Yani. <gülüyor> Öyle şey yapmıyoruz. Oluyor tabii, insanlık hali Efendim yani var podcastleri o anlamda. Evet çok biliyorum biliyorum. Efendim. E, çaresi yeni... var her şeyin bir çaresi var. Bu diyorsun. Evet <gülüyor> buyurunuz. Peki efendim şimdi e, yeni ve çok güzel bir kaynak geçti elimize sürekli kullanıyoruz. Geçen hafta başladık. İletişim yayınlarından basılmış Raymond Williams'ın anahtar sözcükleri. Benden gizli gizli sözlük almışsın. Aldım, evet. Ee, sevgili bunu... Kıvanç Koçak önerdi hatta bunu <gülüyor> bana. Bana bir şey önerebilir misiniz Şikayet dedim. Şikayet ediyorum dinleyicilere seni. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle mi yapıyorum? Ama onlar için yapıyoruz ne yapıyorsak. <gülüyor> Sizin için varız. <gülüyor> Sen de yapıyorsun Kerem. Bir bakıyorsun şunu aldım falan diye çıkıyorsun karşıma. Artık bir rekabet oluştu Yapıyorsun tamam, tabii. Tamam. Peki... <gülüyor> <Gülüyor> Efendim, e, A'dan Z'ye gidiyorduk, e, T'deyiz, tabiat sözcüğü. Ha, evet, doğru. E, Açılışı e, uzattık Şimdi e, Kerem Nişanyan'dan karşılığını vermişti e, Ben de demiştim hatta geçen hafta e, program sonunda e, Bu kaynakta da Raymond Williams'ta da çok ayrıntılı var yetişmeyecek diye e, Nature e, olarak almış doğa tabiat karşılığı demiştik İngilizce adazeye gidiyor diye e, Bazı bölümlerini okuyacağım sadece Açıklamalar çok uzun çünkü Şimdi üç e, anlam var Biraz da birbirlerine ...yakın birbirlerinden türeyen anlamlar gibi bir şeyin temel niteliği ve karakteri. Ee, bizim en çok kullandığımız mana bu. Bir şey biz artık bunu kişideki karakter e, olarak ele alıyoruz tabii. Ayrıca e, dünyayı e, ve insanları yani ya dünyayı ya insanları ya da her ikisini birden yöneten içkin güç... ...ona da nature, doğa, tabiat deniyor ve... İnsanları içerebileceği gibi aynı zamanda içermeyebilen de maddi dünya. Çünkü bazen içinde insan olmuyor doğanın. İnsansız olarak da var gibi. Üç mana. <gülüyor> Bu bildiğimiz Latince Natura'dan gelen e, ve sonra Fransızca'ya da e, geçen Natura kökü. <gülüyor> Latince Nasci'den gelmiş, doğmak. Nasci. Evet, Nasci. Ee, geçmiş zaman ortacı olan bir kökten geliyormuş. Bu nation, native e, gibi sözcükler aynı kökten hep türetilmişler. Bu gerek eski Fransızca'da gerek Latincede olduğu üzere sözcüğün e, bu en eski anlamı e, bir şeyin temel karakteri ve niteliği manasında. Evet. Dediğim gibi biz insan karakteri anlamında kullanıyoruz. Ee, sonra e, hani gene İngilizce'de bu human nature denilen insan doğası aslında birinci anlam e, ağırlıklı gidiyor. E, aslında yansız açık bir anlam gibi yani insanların bir şey yapmaya dönük temel niteliği ve karakteristiği anlatılıyor. E, ve buradan yola çıkarak öbür ikinci ve üçüncü anlamında... ...türediği üzerinde durulmuş. E, sonuçta e, doğaya baktığımız zaman e, bu birinci ve ikinci anlamın soyut olarak da kullanıldığından bahsedilmiş. Yani temel nitelik ve karakter e, evrensel olan şey gibi bir manada söz konusu. E, Birçok alıntı yapılmış Shakespeare'den alıntılar da var ama sonrasında gittikçe bizim doğa... Yani insan değil de Diğer hmm, tabiat evet. doğa anlamına gidiliyor Oralara girmiyorum Girişmiyorum ee, Devam ediyoruz Sende T'de tıynet vardı galiba Evet tıynet var <gülüyor> T'deki de yaratılış yine huy maya anlamları var ee, Tıynetin kökeni de ilginç ee, Nişanyanda Arapça tina T ekiyle birlikte Çamur çömlekçi kili Anlamları var ha. Hangi çamurdan yoğruldun? Evet, evet. E, topraktan gelip toprağa dönüyoruz gibi... Hayyam Anlıyoruz geldi gibi. aklıma. Yani büyük bir tırnak içerisinde dinlerin hani işte bu insan yaratılış teorisiyle ilgili topraktan geldiğimize dair ilginç bir şey olmuş, bir bağlantı Güzel. olmuş. Evet, evet. E, ham madde anlamı da var. E, yine e, Arapça, Tana, e, çamurla sıvı da anlamı var. Ee, titan da aynı kökten geliyormuş efendim. Aa. Evet o da böyle bir ilginç bir nokta. Teynetle yani, Titan. Evet. Titan da o kadar e, hani batık kökenli gibi geldi ki. Evet. evet, evet. Etimoloji ilginç. Bir de bazen e, Hani e, çeşitli iki ayrı kaynağa baktığımız zaman etimolojik kaynaklarda farklı şeyler de söylenebiliyor ya e da tabii. yazarı kendi fikir Yorumlarım gelişimine evet, evet, katıyor. Katıyor. Yaradılışa mı geldik? Yaradılışa geldik dedim şimdi. Buyurunuz. Efendim İsmet Zeki Eyüboğlu Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. E, eski Türkçe aslında yaratmak tabii yaradılışı ve o da yardan geliyor. Uçurum yarık. Hmm. Evet bir anlam genişlemesiyle var etmek, düzene koymak, biçimlendirmek gibi bir anlamla yaratmak zaman içinde olmuş. Yaratılışta zaten o yaratma kökünden geliyor ama hani uçurumdan o anlam genişlemesi nasıl olmuşun fikir geliştirmesini ben yapamadım. Hmm. Evet var etmek, düzene koymak, biçimlendirmek. ...bir başlangıç olarak belki düşünülebilir yani... Atlıyorsun. ...yarıyorsun, yararak açıyorsun da sonra... Böyle... ...ama uçurum... Evet. ...evet... ...efendim, böylece bitti mi Keremcim sonunda ...TDK anlamında okuyayım yaradılışın ...bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü... ...mizac, huy ve tıynet anlamları var... ...TDK'de öyle geçiyor... Evet, Bitiyor. kelimelerimiz karakter şey, Sözcükleri. korosu. <gülüyor> karakter korosu çok kalabalık. Hızlıca bir kere daha okuyorum. Her dinleyicimiz her programı takip edemiyordur tabii. Benlik, cibiliyet, doğa, fıtrat, hilkat, haslet, huy, ıra, karakter, kimlik, kişilik, meşrep, mizaç, persona, seciye, şahsiyet, tabiat, tinet, yaratılış. Maya. ...maya da var pardon... Maya'da ...hatta abi. öz yapı, öz varlık... E, ...gibi kelimeler de kullanılıyor... ...böyle çok zengin bir... ...ne diyordun sen, karakter korosu... ...karakter korosu evet... <gülüyor> ...efendim bitmedi bu arada, bitirdik zannetmeyin... ...biz sadece etimoloji ve birinci anlamları bitirdik... Evet. <gülüyor> e, ...daha ilerleyeceğiz... ...şöyle bir şeye vardık... E, ...aslında bütün... E, ...sözcüklerin e, kökenlerine... ...ve anlamlarına gittiğimizde... ...bir değişmezlik... ...kalıp, oyma... Başka, Evet, ya da doğuştanlık. Doğ, doğarken gelen özellikler anlamları durmadan önümüze çıktı. Hemen Hı -hı. her sözcükte. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Pek çok sözcük çıkardık aslında zaman içinde. Sözcükler de bizi sözcükleri götürdü bir yandan. Sonra işte dahil ettik koroya. Evet. Doğru. Yani hepimizin bildiği kelimeler haricinde baktık anlamla birlikte işte işte tıynete falan sonradan ulaştık. Cibilliyete ya, yani. ya da. Evet. evet gibi. Hatta sen mayayı açıklarken... Sen ...sermaye ve ham madde sözcüklerini... ...kullanmıştım, ben onları da not ettim. Hı hı. Aslında kişinin karakteri bir yandan... ...sermayesi ve ham maddesi de... Hı hı. ...gibi e sözlüğümüzü de... ...yazacağız inşallah Keremciğim. diye. <gülüyor> <gülüyor> Ali Piskülloğlu'nun... ...Yaşar Kemal sözlüğüne... ...geçiyorum artık. Daha ikincil... ...anlamlar e, ya da deyimler... E, ...yahut da ironik yaklaşımlar... ...içeren sözcüklere geçiyoruz. Cem yayınlarından basılmış. Ben de Cemal Süreyya'ya... E, atıf yazısı başında bulunan bir şey var. Saflardan bulmuştum. Sevgili Cemal Süreyya'yı sevgilerimle diye. Hmm. E, o Yaşar Kemal Sözlüğü. Öyle de bir duygusal bağım var. Hmm. <gülüyor> Huysuz e, sözcüğünü vermiş Püskülloğlu. Bir deyim. Bir kimsenin yaratılışı, tutumu, davranışı. Huysuz. Hmm. Birlikte kullanılıyor. Evet, kullanılıyor. Doğru. Şöyle bir... Huysuzlu gibi hani böyle bazen. Bari... Evet. Huysuzlu. Ee, sanki bizde böyle hep ikincil tekrarların başına M getirilir ya işte tarak marak, hmm. e, huy muy gibi ama burada huy hus evet. olmuş. Huy husu belli olmuyor mesela atıyorum işte. Direkt örnek var hatta orta direkten. Ee, bu arada hemen bunu belirteyim. Şimdi direkt örnek derken sonunda T var. Orta direk. Tesis olan elektrik direği gibi diye öğretmenliğim tuttu mu acaba? Tuttu. Sanki evet. Onu orta direği de orta direkt olarak anlayan yok yoktur herhalde. Yok ama öbürüne hep direk diyen var yani. Evet. Sopa gibi evet. E, orta direkten alıntıyı okuyoruz. Şu bizim muhtar şu Hıdır Kahya'nın oğlu gibi bir iblisi layin bu yeryüzüne gelmiş değildir. Hepiniz huyun husunu bilirsiniz. Türlü deliğe türlü boyalara girer çıkar sürekli hmm. demiş. Güzel. Böyle. Ee, sonra Hikmet Anıl Öztekin'in sufi sözlüğü var. Hay kitaptan basılmış. Ee, orada hem haslet hem fıtrat sözcüklerinin anlamı var. Hay'da da bir tane daha ye var bildiğim kadarıyla. Hay kitap, hay Ah ikiye, evet, evet. ikiye. Ee, bu zeki tezine. Bunu da acayip... ben belirteyim. Be belirt tabii. <gülüyor> <gülüyor> Doğru belirt. İkiye. Ee, efendim hasletin karşılığı kişinin yaralıştan gelen huyu özelliği tabiatı. Hmm. Eş anlamlı tam olarak evet. aslında. Ee, adaletli olmak en güzel hasletlerden biridir gibi bir cümle örneği var. Ee, adaletle ilgili çok sorun yaşadığımız zamanlarda. İyi bir cümle oldu bu. Ee, Arapça husulden geliyor. O da huy tabiat mizac anlamlı bir kök. Ee, böyle e, Burjuvazi felsefi bir teori bilimsel bir ekol e, bir ideoloji değil, ekonomik bir sistemdir. Ee, sınıfsal bir kişilik, haslet ve tip, ister cahil ister alim, ister düşünür ister zengin, sanatçı olsun her halükarda maddeci, tanrı tanımaz anlamsız ve değersiz bir öze sahiptir demiş. Biraz uzadı anlamdan kopmuş olmayalım. Aslında şöyle, Burjuvazi de bir haslet olarak görüyor... ...ama hmm. olumsuz bir haslet olarak görüyor... Hı -hı. ...Ali Şeriatı'nın... ...İnsan adlı kitabından alınmış... Hmm. E, ...cümle... ...burada şey önemli sadece... E, ...kişilerin değil... ...toplumların da belli huyları... ...hasletleri, tabiatları var... E, ...Ali Şeriatı burada... ...Burjuvazi dediğim gibi bir... E, ...sınıfsal bir haslet olarak görmüş... Hmm. ...öyle bir altını çizelim... E, Aynı zamanda Ali Şeriatin'in İranlı sosyolog, aktivist ve yazar olduğunu da söyleyelim. Fıtrat sözcüğüyle bitireyim ben kaynağımı. Yaratılış mayası demek. Ee, burada da Caner Taslaman'dan bir örnek verilmiş. Ee, Allah evreni ilk başlangıçta yaratarak bırakmamış, sonraki tüm süreci de düzenlemiş canlıları ve insanı fıt, insan fıtratının arzular, ahlak, ...akıl, irade ve bilinçli olma gibi özelliklerini de yaratmıştır demiş. Fıtrat sözcüğü cümle içinde geçmiş. İnançla e, ilgili bir yaklaşım bu. Ben de bu kadar. O zaman bir şarkı arası verelim. Geldim. Keteden Persona Non Grata. Aa, ben hemen bir giriş yapayım aslında. E, persona Non Grata'yı da biz e, şeyde Zeki Tez'in acayip sözlüğünde gördük. İstenmeyen kişi demek. Evet dinliyoruz. Persona Non Grata. Tout a commencé l'autre jour en sortant de ma douche. Chant de vision qui se bouche, des accents de bontouche, comme une odeur de sapin, funeste faisceau d'indices. Ce n'est pas encore la fin, mais j'en sens les prémices. Envie de chanter des sonnets, des cantiques habités, Mais la magie est le quelle génialité? Pas de riep, et pour ma peine, je décède chaque fois qu'une feuille vierge éteille ce sinistre constat. Persona non grata Ma plume ne neemt plus d'un mij. Persona non grata page blanche du trépas Persona non grata Pour qui donc ça ne se gla. Persona non grata me reprendre, je dois Ah ah ah ah Où ah ah ah ah reprendre, je dois Peut-être je me suis trompé de modoc, okay, mettons. J'ai beau retaper le code, mais personne ne répond J'en ai parlé en haut lieu, osse-mander pour le mieux J'suis comme un SIGA sans gâte, mais ça les cassiques sans battent sera ne voit-tu rien venir, ni muse, ni supplément Rien pour sauver mon empire, me refaire tranquillement Mettre un terme à mon calvaire, faire le lit du salut comme d'entre ses faux airs de poètes disparus Persona non grata, ma plume ne va plus d'un mois Persona non grata, page blanche du trépas Persona non grata, pour qui donc ça ne se glace Persona non grata, me reprendre je dois Ah ah ah ah emploi ah, ah, ah, ah. Qu'à je l'ai trouvé, la trame rêvée du bonheur, celle d'une mine aux abois qui ne mérite pas son auteur. Je connais bien le sujet, j'en saisis les moindres aspects. Personne non grata, c'est quand on ne veut pas de toi. Personne non grata, ma pleine neuve un peu de moi. Persona non grata blancheur du trépas, Personne aan een Pour Voor donc ça ne se nee Personne gla. Persoon me reprendre, je dois Ah ah ah Où soupe, Paul -emploi. ah ah ah ah ah ah soupe, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ...94.9 Açık Radyo'dayız. Persona non grata. Bir, bir böyle i̇stenmeyen bilden, kişi. İstenmeyen kişi birdenbire bitti yalnız. <gülüyor> evet. Beni bir şaşırttı. <gülüyor> evet. Evet devam edelim Ko karakter korusuna. <gülüyor> karakter korosunun ikinci sözlüklerindeyiz efendim. Argo sözlüğü, Hülkü Aktunç. Burada karakter atmak diye bir şey var. <gülüyor> evet Bilir misin? Didar karakter atma yani. bana derler. Ne demek? Bana yani? hep derler mesela. Ya şaka hayır. <gülüyor> hayır. Herkesten farklı davranmakmış efendim. Herkesten farklı davranmak bir yandan hava atmak anlamları var. Ama daha, daha, daha çok hava atmak değil mi? Ben de o manayı Bilmiyorum. biliyorum daha çok. Ama yani, diğer de var atlar. demek ki. Evet güzelmiş. Simgeler sözlüğü var Esat Korkmaz'ın. Burada benlik batınlilikte ya da alevilik bektaşlilikte simgesel anlamda benim geçici isteklere aldanma durumu... Büyüklük savunda bulunarak tanrısal varlık karşısında bağımsız bir tavır takınma durumu anlam var. Ben hmm. ee, ha benlik. Evet. ilk programlarda söylüyorduk ya benlik benlik gütmek yani iyi bir şey olarak da görülmüyor. Bizde zaten o bireysellik olayı da çok gelişmediği, farklılığa pek olumlu da bakılmadığı için ama bu daha dinsel bir evet. yaklaşım. Benlikten arınmak diye bir şey var. Tanrıya ulaşma çabasının vazgeçilmez koşulu benin geçici isteklerine yüz çevirmek. Beni aşarak benlikten kurtulmaktır demiş. Yine Esat Korkmaz. Huy var. Efendim sufi gelenekte simgesel anlamda tasavvuf demekmiş. E, meşrep var. Meşrep batını kültürde yine manevi açıdan Tanrı'ya ulaşma yolu olarak algılanan tarikat yol ya da yol bilgisi anlamları var. Hı, evet. Meşrebin Tarik yol demek zaten. Evet. Bir de Tanrı yolcusunun yaşam tarzı. E, duyusu, tutumu, davranış biçimi. Evet, duyusu. Duyuşu pardon. Bir daha söylesene bunu. Bir Tanrı yolcusunun yaşam tarzı, duyuşu, tutumu, davranış biçimi, Hı. meşrep. Meşrep. Evet, simgeler sözlüğünde bunlar var. Eee ezoterik sözlük var ara ara. Evet, bakıyoruz, ilgili ilgiler oluyor. E, Helmut Wenner'in Burada karakteroloji diye bir başlık var. Bir insanın görünümünden karakterinin öğrenilmesi yöntemi. Görünümünden. Hm. Bundan bahsetmiştik, değil mi? Sanki o e, çizgeler evet. falan. Karakterler diye bir bölüm var bu da ilginç. Büyüde damgalar ve muskaların üzerindeki şifreli yazıları tanımlarmış. Eski çağlarda hiyeroklifler, Araplarda çivi yazısı işaretleri Avrupa büyücülüğünde özellikle İbranca yani İbranice şifreli yazıları kullanılır demiş. Aa, ama artık zaten yeni çağın büyüsü olan e, bilgisayar internette de e, yine yazı karakterleri var. Aynı manadan geliyor gibi aslında evet, değil mi? Evet. Senin dediğin frenoloji ya. <gülüyor> Bu kafa tası öğretisi ha, ilk Evvelkin diyorsun değil mi? Evet, o hani evet. çizimler var yok evet, evet. alnı genişse şöyle. O paylaşmıştık evet. Karakter eski. yapısının ve buna bağlı e, kafa yapısından geleceğin yorumlanması eeeymış. Frenoloji, modern frenoloji bir kafa tası öğretisi yazan Franz Joseph Gall tarafından kurulmuştur. Hmm, evet bahsetmiştik evet, bunlardan. Bahsetmiştik, evet. Öbürü de şey, yazı karakteri hikayesi de diğer söylediğin hikayeye gidiyor. Evet. Evet. Ee, bunlar var sözlüklerde alternatif sözlüklerde. Sende de şeytanın sözlüğü olması lazım. Var. Devam ediyor birkaç tane hatta. Ambrose Bir şeytanın sözlüğü Metis'ten basılmış. Şimdi aslında benlik sözcüğünün kökeni olan ben var burada. Ee, çok güzel geldi bana. O yüzden e, paylaşmıştık. ...kaçacağım... E, ...ben... ...evrendeki en önemli kişi... Hmm, ...güzel... <gülüyor> evet, ...oradan da benlik... ...sonra doğuştan gelen... E, ...nin karşılığı var... ...böyle bir... ...ikili sözcük olarak... ...doğal, fıtri... ...örneğin doğuştan gelen fikirler... ...yani birlikte doğduğumuz... ...bize önceden aktarılmış olan fikirler... ...bunlara ilişkin öğreti... ...felsefedeki en hayranlık verici inançlardan biridir... <gülüyor> ...ve kendisi de doğuştan gelen bir fikir olduğundan... ...aksinin kanıtlanması mümkün değildir... Hmm. Ee, ...tabii burada gene alay ediyor... ...hani hmm. e, ola ki ilk kez bizi dinleyen... ...ya da bu kaynakla ilk kez karşılaşan... ...dinleyicimiz varsa Ambrose Beers... ...tam da şeytanın sözcülüğüne ederek... ...bir sözlük yazmış... ...ve şöyle devam ediyor... ...her ne kadar lok ...onun... ...hakkından geldiği gibi aptalca bir fikre kapılmış olsa da, yani Locke e, bu doğuştan gelen fıtri şeylerin hakkından geldiğini düşünüyormuş, malum felsefeci Locke. Doğuştan gelen fikirler arasında kişinin bir gazeteyi yönetebileceğine, kendi ülkesinin yüceliğine, kendi uygarlığının üstünlüğüne... ...kendi mesle, meselelerinin önemine ve kendi hastalıklarının ilginçliğine dair ilginçler, e, aman inançlar sayılabilir bunlar arasında <gülüyor> demiş. Böyle e, yani bu fıtratı olan inanç bahsetmiştik aslında hatta fıtrat sözcüğünde yani ön kabul bir acabasızlık barındırma hali de var. <gülüyor> ya da doğuştan gelerek işte bizim ülke şöyledir... İşte bizim inancımız böyledir. Benim e, yaratılışım şunu yapmaya muktedirdir gibi. Evet, kral olurum, kral iş olurum. Değil mi yaratılışım? Hakkımdır. <gülüyor> Hakkımdır. Yaptığım doğrudur. İlginç bir insan Ambrose Beers. Evet. Tanışmak isterdim kendisiyle. Ee, evet. evet, efendim e, Agnes Mişu'ya geçiyoruz. Kadın düşmanı sözlük, e, can yayınlarından basılmış. Mizaç sözcüğünün karşılığı <gülüyor> var. Kötü evliliklerin nedeni çoğu kez kadının mizacı ve kaprisleridir demiş. Hı. Baron de Mignon, Mignon, yanlış söylemeyeyim. Van Drogon de devam ediyor. Kızıma mektuplar ya da eğitim üzerine öğütler ...de 1843... ...kızına verdiği öğüt bu yani... ...kadın olarak dikkat et... E, ...mizacına... ...hakim ol, kapris yapma... ...evliliğin sürsün... ...sürsün evet. demiş oluyor yani... ...alt buyurmuş, yazı değil buyurmuş. bayağı üst yazı buyurmuş... evet gene aynı kaynakta kadın düşmanı sözlükte... ...François de Melhaber... Ee, burada artık bin beş sonu, bin altı e, başı, biraz daha geriye gittik. Ee, kadın, e, Batman'ın kader olduğu bir denizdir buyurmuşlar. Hiçbir şey onun dengesiz mizacını yatıştıracak gibi değildir demiş Bay François. Han. Tamam. Fransız... Adı... Oya'da tanışalım Hepsiyle tanıştık, tanıştık ki bugün <gülüyor> Ama çeşitli başka sebeplerden tanışıyoruz herhalde <gülüyor> evet. evet, Kadın düşmanı sözler Ya yine de merak uyandırıyor tabii canım <gülüyor> e, Bence bir Ben hayır. hayır Hayır ben sürekli program bitmesin diye biliyorsun evet, e, e, sen... Bağır bağ Bağırırım. Efendim bir kaynağımız daha var. O da az çok elime yeni geçen sözlüklerden biri. Edward Harman'ın Medyada İki Yüzlülük. Ayrıca içinde neredeyse kitabın yarısı çifte söylemler sözlüğü diye bir sözlük barındırıyor. Hmm. Çivi yazılarından, Nemesis kitaptan basılmış. Artık basılmıyor galiba değil mi çivi yazıları? Emin değilim. Hmm. Basılıyor olabilir. Öyle mi? İyi basılsın güzel çünkü. Karakterin karşılığı... ABD'deki siyaset hayatında davranış olarak geleneksel ahlak kurallarına bağlılık ya da bu kurallardan sapılın, sapılan yerde dikkatli olma. Hı. Karakterin dürüstlük, bağımsızlık, düşüncelilik ya da kamunun temiz değerlerine bağlılıkla ilgisi yoktur. Evet. Evet. Yani özellikle medyanın bakışındaki karakter bu. Bu birçok eee başlıkta Türkiye'dekine de, de benziyor gibi aslında. Sırf ABD'de değil sanki. Mış gibi. Evet. Evet. Bugün bitiriyoruz. Bitirelim. Serli Tümer'e teşekkür edelim. Ve dinleyicilerimize iyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın kalın. Camus'la Hoşça güreş.